Duha, duha means the forenoon, that time of day after the sun has risen in the bright mid-morning hours before it gets too hot. Duha, öğleye doğru demektir. Güneş bütün parlaklığıyla bir mızrak boyu yükselmiş, fakat tepeye, en sıcak olduğu noktaya yani göğün yarısına ulaşmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitte özel namazlar kılardı. Duha Kur'an surelerindendir. Ayete göre Resul'e inen üçüncü suredir. Duha suresi hiç vahyin inmediği uzun bir fetret döneminden sonra inmiştir. Bu dönemde Resul telaş ve endişeye düşmüştür. Muhtemelen kendini üzgün ve yalnız hissetmiştir. Müminler çok az sayıdadır. Ve düşmanları ona gelen vahyin kesilmesinden büyük bir sevinç içindedirler. Onunla acımasızca alay etmektedirler. Ebu Leheb'in karısı ne oldu sanırım şeytanın uğramaz oldu diye alay etmiştir. İşte o günlerde Duha suresi soğuk ve karanlık bir gecenin ardından sıcak ve parlak gün ışığı gibi iner. Allah Resulünün gönlüne su serpmekte, seni terk etmedim derken gelecekte her şeyin daha iyi olacağını vaat etmektedir.